Örekkep Lekesi'nin 20. bölümüyle karşınızdayım. Ben Sezai Mert Adam, herkese merhaba, vay be ne kadar hızlı geçiyor bir hafta. Yani ben bir önceki bölümü çok içime sinen bir bölümdü. Ve de e, onu yüklediğim zaman dedim ki işte etrafıma, eşime, dostlarıma, herkese dedim ki çok güzel bir bölüm oldu bu. Ama yani ben bu bölümün tadını daha çıkaramadan bir anda yeni bölümün zamanı gelmiş bile. tabii bu esnada ben de hazırlıklarımı yaptım ve zor bir konu seçtim. E, bu haftanın konusu öfke üzerine olacak. Bilmiyorum bir bölümde bitirme planım vardı aslında ama sanırım bitiremeyeceğim. Hazırlıktırımı tamamladıktan sonra baktım ki bu konu bir bölümde bitecek bir şey değil. Dolayısıyla e, önce bir giriş yapalım. Öfke konusuna bir bakalım. Neler var neler yok. Hepimizin içinde olduğu, sürekli kendini üreten, sürekli kendini yenileyen e, ve de bir türlü bitmeyen aslında negatif olarak da algılanan bir şey öfke. Peki öfkelenmek güzel midir diye sorsam. Güzel bir şey midir öfkelenmek? Öfke duyduğunuz zaman içten içe güzel şeyler hisseder misiniz? Peki öfke kontrol edilebilir bir şey midir? Yoksa bir ihtiyaç mıdır öfke? Ya da öfkenin içinde yaşanan gizli hazlar mı mevcuttur? Yani öfke harekete geçirici bir şey midir? Yoksa yorucu bir şey midir? Bu hafta öfke konuşmaya karar verdim. Dediğim gibi zor bir konu. O zaman başlayalım. Konu zor olduğundan, çok çetrefilli olduğundan girizgah kısmını uzun tutmamaya çalıştım. Bir evvel bu konu hakkında konuşayım diye. Ee, daha önceki bölümlerde girizgahı uzun tutuyordum. Şimdi diyeceksiniz ki maşallah zaten sen de girizgah sonrasında girizgah da bulunarak hala uzatmaya devam ediyorsun diye. Tamam peki uzatmayacağım. Şimdi öfke denilince akılla gelen şeyler neler? Kavga işte dövüş, çatışma, bağırma, çağırma. Bu konuya biraz öfkesiz bir yerden, öfkeye öfkesiz bir yerden, sakin bir yerden bakarak nedir, neymiş, ne değilmiş birazcık tartmaya çalışalım. Çok sevdiğim yazarlardan, tiyatro oyunlarını çok beğendiğim isimlerden olan İsviçreli Max Frisch'in bir oyunu vardır. Philip Hodge'un Büyük Öfkesi diye bir oyun bu. Bu oyunun girişinde Philip Hodge e, durumu anlatır, işte karısını bir dolaba kapatmıştır. Üzerinde enteresan kıyafetler vardır ve e, Evi biraz sonra yakıp yıkacağını filan söyler seyircilerle konuşur. Tam o esnadan başlayarak oyunun e, uzun bir bölümü oyunca sürekli olarak aman öfkem geçmesin der Philip Hots. Sürekli olarak öfkesinin diri kalmasını ister. Zaten oyunun ismi de Philip Holtz'un büyük öfkesi. Peki neden Holtz efendi sürekli olarak öfkesinin geçmemesini ister? Çünkü onu harekete geçirecek olan motivasyon öfkesidir de ondan. Yani öfke harekete geçiricidir. Philip Hotson hareketi ne olacaktır peki? Öfke sayesinde elde etmiş olduğu motivasyon kaybolmasın diye. Peki bizler de acaba öfke sayesinde elde etmiş olduğumuz motivasyonlarımız var mı diye kendimize bir sorsak ortaya bir şeyler çıkar mı? Bir atasözü de bunun üzerine der ki öfkeyle kalkan zararla oturur der. Şimdi Philip Holtz öfkeyle kalkıyor ve aman öfkem geçmesin diyor. Atasözü de diyor ki öfkeyle kalktın da oturacağın yer sonuçta sana zarar verecek diyor. Öfkeyle kalkmak bakın atasözü de söylüyor diyor ki yani bu durumda hareket durumu söz konusu. Ee, öfkeyle beraber. O zaman şöyle bir şey düşünmek lazım. Öfke sonrasında oluşan hareket nasıl bir yolu izler? En başta söylediğim gibi kavga, çatışma, bağırışma, çağrışma olumsuz değil mi? Yani bir savaş hali, bir mücadele hali sürekli olarak karşı tarafla bir çekişme halini mi getirir öfke? Ve bu negatif olarak algılanan hareketlerin sonrasında elimizde kalan şey atasözünde olduğu gibi acaba sadece zarar mıdır yoksa bir değişim mi? Çünkü öfke itirazın içinde barındıran bir hareket. Öfkelendiğiniz zaman bir şeye itiraz ediyorsunuz ve harekete geçiyorsunuz. Bunun sonrasında ortaya çıkan şeylerin yaratacağı değişimlerin sonucu her zaman sizin zararhanenize mi yazar? Kimi zamanda fayda yani kar sağlayabilir acaba öfke? Çünkü bir şeyin zarar olmasından bahsetmemiz için ortada bir durumun olması gerekiyor ki bu durumun karı veya zararından bahsedebilelim. Ama eğer o durumun değişmesi için harekete geçmemizin arka planında öfke varsa ve o hareket hakikaten de bizim istediğimiz bir takım şeylerin değişimi için araç olacaksa, belki burada bir takım kârlar da söz konusu olabilir. O zaman öfke güzel bir şey midir? Bunu tek başına söyleyebilir miyiz? Öfke güzeldir. Kimi zaman evet. Ama kimi zaman da öfkeyle beraber her şeyi konuşmak, öfkeyle beraber bu işi yürütmek, ve bu duygu durumu içerisinden konuşmak çoğu zamanda zarar. Yani aslında elde edilmesi istenen şeyin elde edilememesi sonucunu verebilir. İşte tam da zarar zaten burada başlar. Bir şeyin iyi veya kötü olması tamamen görece bir durum. Çünkü iyi sonsuz değişken kötü gibi. Ee, daha önceki bölümlerde hayatın değişmez ikiliği üzerinden konuşmuştum. Bu da öyle bir şey. Siz olduğunuz halden bir sonraki hale Kendinizce olumlu olduğuna inandığınız bir hareket tercihiyle başlatıyorsunuz o hareketi ve kar zarar da böyle bir şey. Dolayısıyla öfkeyle kalktıktan sonra ortaya çıkan değişim sonrasında oluşan durum belki de sizin istediğiniz aslında istediğiniz bir takım sonuçlarda doğurabilir ama karşı tarafa zarar vermek, ortamı germek, e, olumsuz enerji yüklemek gibi de bir takım beraberinde bir şeyler getiriyor ama bunlar da Belki de etrafınızdaki insanları da harekete geçirerek yepyeni bir kolektif değişimin de öncüsü olabilir. O halde her zaman bu, bu, bu programda e, değindiğim bir şey var. Bir şeyin tek başına salt kötü, bir şeyin tek başına salt iyi olması yerine iyi ve kötü kavramlarının masaya yatırılarak o duyguların e, durumlar karşısındaki pozisyonlarına bakarak... Ee, iyi ve kötü gibi algıları yine kişinin kendi görecesi üzerinden değerlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum. O nedenle öfkeyi de sat kötü yerine beraberinde cesareti getiren bir duygu olması tarafıyla da değerlendirmek mümkün. Peki bu değişimle alakalı bir örnek verelim. Diyelim ki sürekli sizin hakkınızı yiyen bir işverene sahipsiniz. Ve siz farkındasınız ki işvereniniz ya size kötü davranıyor ya hakkınızı yiyor işte doğru davranışlarda bulunmuyor size göre ...bir takım kuralları çiğniyor vesaire... ...memnun değilsiniz ondan... ...ama siz çalıştığınız işte... ...kalmak için... ...oradaki kazandığınız parayı riske etmemek için ki... ...bunun sebepleri sizin hayatınızla ilgili... ...vesaire vesaire sebepler veya sebepten dolayı... ...siz işinize devam etmek durumundasınız ve... ...işverenin sizin hakkınızı yemesi karşısında... ...sessiz kalıyorsunuz ancak bu... ...sizde içten içe bir öfke biriktirmesi yol açıyor... ...ve bir gün... Öfkenin sizin kontrolünüzün dışına çıkması, sizi ittirmesiyle beraber işvereninize o öfkeyle bir itiraz sunuyorsunuz. Artık o itiraz tabii ki hani, e, yaralamaya kadar varan veya şiddetin içeren bir şeyden değil. E, sesi yükselterek, bir şeyi reddederek, itiraz ederek veya bir açıklama yaparak ama orada sizi harekete geçiren şey öfke olduğunu varsayarsak ortaya çıkan hareket, bu kesinlikle değil tabii ki ama işvereninizi değiştirebilir, bir şeylerin farkına varmasını sağlayabilir ve der ki mesela eğer siz gerçekten onun için kaybedilmemesi gereken birisiyseniz onun bakış açısından sizin bu itirazınızı öfke aracılığıyla sunmanız karşısında ortaya koyduğunuz restle beraber o da değişebilir. Bu durumda sizin hakkınızı yiyen kişinin kendisine çekidüzen vermesini sağlayan bir hareketi de elde etmiş olursunuz o halde. Cesareti de içinde barındıran bir durum yaratıyor öfke. Peki öfke dedirme halimidir? midir? Bir de şimdi ona bakalım. Roma döneminin önemli filozof ve yazarlarından Seneca öfkeyi geçici bir delilik hali olarak tanımlıyor. Az önce söylediğim gibi öfkeden delireceğim diye bir laf vardır mesela. Kızgın olma hali kızdım şu anda çok öfkeliyim ve delireceğim. Zaten öfkenin geçici bir delilik hali olduğunu söylüyor Seneca. Az önce verdiğim işçi işveren örneğindeki işçinin öfkeden kaynaklı yaptığı hareketin ne olduğuna bakacak olursak orada eski bir normali değiştirmek için yapılan anormal bir hareket olarak tanımlayabiliriz öfkeyi. Çünkü anormal hareket o ana kadar hali hazırda bulunan durumlara reaksiyon vermek yerine kabul eden ama bir gün öfkeden dolayı reaksiyon veren yani o ana kadarki normalin dışında anormal hareket eden insanın yaratmış olduğu durumun sonrasında yeni bir normale kapı açması. işçi o hareketinden dolayı kovulabilir, işinden de olabilir ama bu da yeni bir normale getirir. Yani bir değişimin öncüsü olmuş oluyor öfke, içinde itirazı barındırıyor. Ancak içinde itirazı barındıran ve harekete geçiren bu eylem bu itiraz halini oluşturma eylemleri, İşte bağırma çağırma ne bileyim o ana kadar söylemediği bir şeyi söyleme veya bir takım gerçekleri dile getirme veya bir takım itiraflarda bulunma gibi durumları yaşamanıza sebebiyet veren öfkenin ana noktasının seneka delilik olduğunu söylüyor ki deliliği aslında yine o da e, benim az önce söylediğim gibi normalin dışında olmak yani anormal hal olarak eşleştirdiğinde ancak anlamlı olarak görebiliriz delilik eşittir. Anormallik olarak aldığımızda ancak onu e, o şekilde değerlendirebiliriz. Öfkeden damarları patlayacak, Öfkeden kendini kaybettiği gibi durumların aslında o anormalite yani Senekan'ın belirtmiş olduğu deliliğe bir gönderme olduğunu düşünebiliriz. Peki sürekli olarak anormali halinde yaşanabilir mi? O zaman öfke bağımlılığı diye bir şey söz konusu olabilir mi? Etrafınızda sürekli olarak öfkelenen çok fazla yani daha çok çabuk öfkelenen insanlar var mı ya da siz öyle misiniz biraz onu gözden geçirmek gerekiyor çünkü eğer ee, sürekli olarak öfkelenen bir insan varsa veya çabuk öfkelenen bir insan varsa ona öfke bağımlısı diyebilir miyiz bir konuda bir duruma ya da bir maddeye bağımlılığın arka planında ya daha sonra içinde arka plan değil de içinde bir haz olması gerekir ki o bağımlılık o kişi için bir anlam kazansın. Öfkenin içinde haz var mıdır acaba diye sormuştum bölümün başında. İşte o haz aslında dile getirilemeyen, bastırılan bir şeylerin öfke halinde yani Seneca'nın söylemiş olduğu geçici delilik halinde rahatlıkla yani benim işte bölümün ilk başında söylediğim o cesaretiyle beraber yanında getirmiş olduğu cesareti kullanarak dile getirdiği hal ve bunu yaratmış olduğu has. Çünkü o ana kadar sizin içinizde biriktirmiş olduğunuz, mesela içinde öfke biriktirmiş diye bir şey vardı. Halbuki orada biriken şey öfke değildir. Biriken şey itirazlardır. Öfke itirazların, birikmiş itirazların patlama yapma durumunda ortaya çıkan bir başka duygu durumudur aslında. Dolayısıyla içinde haz barındırması gayet olağan. Peki tamam da bu itirazda neden biriktiriyorsunuz içinizde? Neden öfkeleniyoruz? Bir insan neden öfkelenir? Çünkü istediği olmaz da ondan. İstediğimiz olmazsa biz bundan memnuniyet duymayız. Ya da doğru olduğunu düşündüğümüz bir şey gerçekleşmezse. Yani bir şeylerin yanlış gittiğini, bize uygun olmadığını hissettiğimizde. Örneğin yaşadığımız şehrin, ne bileyim yönetimi yaşadığımız ülkenin yönetimi siyasi kararlar aldığımız maaş e, sokaklardaki durum etrafımızdaki insanların demografik hali kültürel hali yaşadığımız evin problemleri e, yaşadığımız evin eksileri artıları okul iş hepsi dahil istediğimiz doğru olarak düşündüğümüz bir takım kriterlere uymayan durumlar bizi memnun etmez bunun sürekliliği halinde birikim başlıyor ve siz öfke patlaması denilen şey yani öfkeli bir şekilde bir şeylere yaklaşıyorsanız işte o itirazların karşılığının anlamaması durumu Belki de söz konusudur biriken şey bir takım değişmesini istediğiniz şeylerin değişmemesinin ve bunun sürekli hale gelmesinin karşılığında sizin içinizdeki kızgınlığın bir başka sebepten de genellikle de böyle olur. Bir başka sebepten kendisini ortaya çıkartması ve de o öfke halindeki işte delilik yani kendinizi kaybetme halinizde belki de bir takım. ...gizli mesajları da bir başka konudan aslında başka bir konuya işaret ederek verebiliyor olabilirsiniz. Diyelim ki bir arkadaşınızla probleminiz var o arkadaşınızın bir tavrını sevmiyorsunuz. Diyelim ki o arkadaşınızın çok egoist olduğunu düşünüyorsunuz. Ama o arkadaşınızla geçmiş olan bütün o tarihselliğinizle ve onunla zaman geçirmeleriniz üzerinden buna çok da fazla problem etmiyorsunuz. Yani daha doğrusu ona problem olarak sunmuyorsunuz. Ama her buluşmanızda, her görüşmenizde onun egoist tavırlarından rahatsız oluyorsunuz. Bunu bir şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz veya bir şekilde bu konu üzerinden ...kendiniz içiniz atıyorsunuz, görmezden geliyorsunuz veya görüyorsunuz ama önemsemiyorsunuz. Çünkü bütün bunları söylerseniz bunu ya iyi anlatamayacağınızı düşünüyorsunuz... ...ya bunu değiştiremeyeceğinizi düşünüyorsunuz... ...ya da anlattığınız zaman karşılık olarak onun vereceği tepkilerinden çekiniyorsunuz. O tepkilerin e, size geri dönüşlerinin iyi olmayacağını düşünüyorsunuz. Ve bir an geliyor, bambaşka bir konuda konuşurken... Ee, onun çok basit bir konuda konuşurken de bambaşka değil de basit bir konuda konuşurken yani diyelim ki bir filmden bahsediyorsunuz bu film değil, değil de bu film daha iyi diyorsun o da diyor ki hayır o film değil de bu film daha iyi diyor. derken o sırada siz öfkeleniyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim neden böyle yapıyorsun işte ben burada fikrimi söylüyorum filan diye yükseltiyorsunuz bir anda görüş konuşmanızı ve o da diyor ki o alt üstü bir tane filmin hangisinin daha iyi olduğunu konuşuyoruz niye bu kadar öfkelendin çünkü ben filme öfkelenmedim benim başka türlü itirazlarım vardı seninle ilgili. İşte o tırnak içinde içine atma denilen şey birikti ve bambaşka bir yerden patlak verdi. O halde açık sözlü, dürüst bir şekilde ne istediğimizi söylememiz gerekiyor. Hem de o anda. Ama bunu öfkeli değil, karşı tarafa ileteceğimiz, ona dokunacağımız şekilde. Peki her itiraz ettiğimiz, her aklımıza yatmayan, her bizi mutsuz eden konuyla ilgili bunun doğru muhatabını bulup doğru bir şekilde aktarmaya kalkarsak bu zaman bize yeter mi? Yetmez. O zaman bizim için bir takım öncelikler sıralaması, değerler sıralaması yapmamız lazım. Bu açık sözlülükle, dürüstlükle, samimiyetle neleri kimlere, nasıl şekilde, neden yeteceğimizi bir takım sıralamalara koymamız lazım. Aksi bütün zamanımız bunu harcayabiliriz. Ve o zaman da ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Öfkelendiğim, itiraz ettiğim şeyler, canımı sıkan şeyler... ...aslında benim için ne kadar değerli? Bir de buradan bakmak gerekiyor. Bir başka konu da öfke kontrolü. İşte az önce söylediğim şey öfke kontrolüne dönük bir çalışma. Çünkü siz... ...ya ben çok öfkeleniyorum... ...bu konulara artık dayanılmaz oluyor... ...katlanılmaz o dediğimiz şeylerin aslında... ...bizim için ne kadar değerli olduğuna bakarak... ...başlatabiliriz mesela bunu. Ama... E, ...gerçekten sizin için değerli olan... ...şeylerin neden değerli olduğuna ...bakmak gerekiyor bir taraftan. İşte hep konuşulur ya... ...bu konuda hassasım, bu benim kırmızı çizgimdir... ...bu konuda ilkelerim var, sen bana bu şekilde... ...konuşamazsın, benim de bazı değerlerim var... ...gibi o bazı değerleri, o hassasiyetleri... ...o kutsamaları, o ilkeleri... ...kırmızı çizgileri de bir gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü... Herkes şunu aklından çıkartmaması gerekiyor bana göre. Siz ne yapıyorsanız kendiniz için yapıyorsunuz. Karşı taraf ne yapıyorsa o da kendisi için yapıyor. Dolayısıyla hiçbir şey yüzde yüz sizinle ilgili değil. Karşı tarafın yaptığı şey çok yüksek oranda onunla ilgili. Ve de e, öncelikli olarak hep siz kendi açınızdan konuyu değerlendirerek bakarsanız belki de öfkelenme halinin yaratacağı yorgunluk ve de o en başta söylediğim zararlı oturmada aslında anlatılan bir takım yani anlatmak istediğin şeyi anlatamıyorsun, aktarmak istediğim şeyi aktaramıyorum. Çünkü ben bunu size öfkeyle aktardım. Ben bunu sana öfkeyle söylediğim gibi geri dönüşleri ortadan kaldırmak için de iyi olabilir. Dediğim gibi biraz zor bir konu ama öfkenin içindeki hazzı cesaret ve harekete geçiren tarafını e, yani olumlu taraflardan bahsederken diğer taraftan da ikinci bölümünde de olumsuzluk ve diyaloğu ve müzakereyi ortadan kaldıran taraflarını anlatmaya çalıştım ama dediğim gibi bu biz girizgah olsun. Biraz daha spesifi ederek, biraz daha özelleştirerek ikinci bir sonraki bölümde bu öfke kontrolü ve insanların öfke bağımlılığı gibi konular üzerine biraz daha konuşmak istiyorum açıkçası. Ve de ee, ...öfkenin sürdürülmesi değil de bitirilmesi gereken bir duygu olduğunu da bir çentik atarak söyleyeyim. Yani bunu ortadan kaldırmak, öfkesiz olmak aslında tepkisiz olmakla eş tutulabilir. Öfkesiz olayım ama o zaman tepkisiz olduğunu da ortaya çıkabilir ki bu başka türlü bir biriktirme içinde barındırabilir. Yeri gelmişken bu öfke patlamasıyla ilgili daha doğrusu işte ben şu an aslında hiçbir şey tepki vermiyorum... Çünkü zaten önemli değil gibi kabullerle hareket eden insanların bir anda bambaşka bir şekilde patladığını ve başka çizgilerde veya bir anlık patlamayla herkesi şaşırttığını da birçok örnekte görmüşüzdür. Belki kendi hayatınızda yaşamışsınızdır da. Jim Carrey'nin Mr. Yes filminde de Zaten böyle bu iş çok iyi bir şekilde komedisiyle veren bir hikaye anlatıdır. Yavaş yavaş da bölümün o zaman sonunda gelelim. Çünkü film önerilerine geldik. O zaman birkaç film önerisi daha vereyim öfkeyle ilgili. American History X biraz zor bir film seyretmesi bir faşistin hikayesini anlatır. Öfke üzerinden belki kendi de değerlendirilebilecek ve izlenebilecek bir film olduğunu düşünüyorum. Gayet iyi kotarılmış 6 tane kısa filmde oluşan bir Arjantinli yönetmenin Sifron'un filmi. Asabiyim Ben filmini de yine izleyebilirsiniz. Bu şeyle ilgili, öfkeyle ilgili. Bunu da size tavsiye edeyim. Bu arada Max Frisch, 1991 yılında vefat eden Max Frisch'in de e, incelenmesini tavsiye olunur. Özellikle çok sevdiğim oyunu Kont Öderland'ı da bulup okuyabilirsiniz. E, ve tabii ki bu bölümde adını geçirdiğim Philip Holtz'un Büyük Öfkesi de yine okunabilir. Bir de tabii ki Seneca'dan bahsettik. Seneca. Ile ilgili de okumalar yapabilirsiniz. Kendisi Roma döneminin önemli bir filozofu deyip bu bölümün o zaman sonuna geldik. Diyelim mürekkep lekesinin 20. bölümünün sonuna geldik. Ben Sezai Mert Adam. Devamı olarak bir takım özel alanlara da girerek devam ettirme düşüncesindeyim. O zamana kadar kendinize iyi bakın diyorum ve hoşçakalın diyorum. <gülüyor>